Bir bilebilsen, Bunca mektep bitirmişsin gayretle, Cehlin baki kalmış gördüm hayretle, Değil böyle alay etmek ayetle, Ağlardın durmadan hüsranına sen, Küfrün bedelini bir bilebilsen, Ne gaflet İslam'a teslim olmamak, o nur denizinde vecde dalmamak, Değil beş vakitte namaz kılmamak, Bir ömür secdeye kapanırdın sen, Mahşer dehşetini bir bile bilsen. Dilinde çağdaşlık efsaneleri, Gezerken o entel meyhaneleri, Böyle hoş gelmezdi saznameleri, Kırardın, o süslü kadehleri sen, kevser lezzetini bir bile bilsen, aşında bir damla ne ter ne emek nereden bileceksin helal ne demek, değil faiz denen ateşten yemek, bin lütuf sayardın fakirliği sen, servet ve balini bir bile bilsen. Ey Kur'an cahili şuursuz baba, Oğlun bir kumarbaz esrar da caba, Kızın sokaklarda sığmıyor kaba, Bu ihanetinden ürperirdin sen, Kur'an'ın hükmünü bir bilebilsen. O yaşlı ananda tutmuyor dizler, Bir tas çorba versen nemlenir gözler, Değil ona her gün İğneli sözler taşırdın sırtında bin yıl bilesen cennet müjdesini bir bilebilsen Ey şükür fakiri doyumsuz insan bilsen ki nankörlük ne büyük hüsran değil bu sayısız nimete küfran öperdin o kuru ekmekleri sen kerem sahibini bir bile bilsen